Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Geçen haftadan başladığımız birkaç hafta sürecek olan Mekke'de 12 yıl olarak başladığımız sonra Medine'de 11 yıl olarak devam edeceğimiz ve sonra kritiklerini yapacağımız Hz. Peygamber'in önderliği ve örnekliği genel ifadesiyle Sunumuzu bugün devam edeceğiz inşallah. Sunumları parçaladım. Şu anda web sayfasında da yayınladım. Linkini vereyim inşallah. İsteyen takip edebilir. Geçen hafta bölümün ilkinden bahsettik. Bugün İslam'ın gelişinden söz edeceğiz. Birinci konumuz İslam'ın gelişi. Tarihi bilgiler Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem 35'li yaşları geçtikten sonra Mekke'nin yakınlarındaki Hira mağarasına giderek orada yalnız kaldığından söz ediyor. Onun gittikçe sıklaşan Hira mağarasında yalnız geçirdiği vakitlerle ilgili Müslüman fikir adamları değişik fikirler ürettiler. Elbette üretilen fikirler Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Hırada geçirdiği zamanlar için olumlu olsa da, Gerçekten onun hırada ne tür şeyler düşündüğü noktasında, Yeterli bilgilere sahip olamayız. Bu yönde Hz. Resul'den gelen hadis kültüründeki bilgiler yeterli değil. Genelde Hz. Muhammed'in, Sallallahu aleyhi ve sellem, Hıradaki arayışı şeklinde özetlenen fikirlerin, Onun neyi aradığı konusunda, Söylenenlerin, gerçekliği tartışılır. Zira, yalnız bir insan, neyi düşündüğünü söylemez ise, tahmin etmek çok zordur. Resulden de, Hıra ile ilgili haberler, çok detaylı gelmemiştir. Belki de, Müslüman fikir adamları, Hz. Peygamberin, Hıra'daki dönemine ilişkin, fantastik bir tarih üretme ihtiyacıyla Hıra hakkında çok şey söylemiş olabilirler. Hepimizin bildiği gibi, tarihi galipler yazmakta, üretilen tarihlerde gerçek dışı birçok hikaye anlatılmaktadır. Diğer taraftan bir kişiye, bir dine inanan insanların, kişi veya inançlar hakkında fantastik hikayeler uydurma işgüdüsü, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da gerçek dışı birçok hikayenin üretilebileceği varsayımını güçlendirir. Galiplerin tarihi, fantastik hikayeler ve hikayelerin kahramanlarıyla ünlüdür. Hikaye üretmek, kahramanlar üretmek galiplerin genel anlayışıdır. Hemen her düşüncenin, ideolojinin, dinin kahramanları vardır. Bütün mesele kahramanların gerçek olup olmadığıdır. Allah rahmet eylesin, çocukken annemin okuduğu Ahmediye ve Siyrettin Nebi kitaplarından, akla, mantığa aykırı sırf inananların Allah Allah sözleriyle dinleyebileceği, gerçek olmadığı bugün için tartışılmayacak hikayeler dinlerdik. O günkü hikayeleri eğer, Bugün anlatmaya kalsak hepimiz hayretlerle nasıl oluyordu böyle şeyler anlatılabiliyor diyebiliriz. Tarihi bilgilere göre toplumdaki olayları değerlendiren, insanlığın kurtuluşu için arayış içinde olan Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Allah hırada ayetleriyle şereflendirmiştir. İlk ayet olan oku emrine karşılık Resul'ün ben okuma bilmem dediği rivayet edilir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem zaten okur yazara az olan Mekke toplumunda okuma bilmeyenlerden olduğu çoğunluk görüşüdür. Ancak zekiliğiyle, çalışkanlığıyla övülen Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okur yazar olmaması düşündürücüdür. Bir taraftan zekiydi, çalışkandı, insanlık erdemleriyle en uç noktadaydı diyeceğiz diğer taraftan okuma yazmak bilmezdi diyerek cahillerden sayacağız. Böyle bir çelişki akla yatkın değil. Peygamberin okur yazar olmadığını destekleyecek, mahiyetteki tarih rivayetlerinde sahihliği tartışılır. Birçok tarihi liderin okur yazar olduğu halde yanlarında okuyan, yazman bulundurarak onlara okuttuğu, yazdığı gerçeğini unutmamak gerekir. Bu nedenle Resul'ün bazı olaylarda Kendisi okumayıp sahabeye okutması okur yazar olmadığını kanıtlamaz. Belki de Resul bilerek kendisi okumayıp sahabeye okuttu ki hem statü farkını gösterdi hem de etrafındaki arkadaşlarını olaylara iştirak etti. Tabi gerçeği sadece Allah bilir çünkü o dönemi biz görmedik. Aslında Alak suresindeki oku emrinin devamında, Okuma eyleminin hangi noktadan ele alındığı anlaşılmaktadır. Oku ifadesinin sadece okur yazar olanların gerçekleştirdiği, okumayı bilme değil, anlamak olduğu aşikardır. Oku emrine bu açıdan bakıldığında, Alak suresinin ilk birden sekizinci ayetlerindeki Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab kalemi öğretti, insana bilmediklerini öğretti. Gerçek şu ki insan azar, kendini kendine yeterli gördüğü için kuşkusuz dönüş Rabb'i nedir? İfadelerinden anlaşılacağı gibi Resul'e okuma tarzı bildirilerek yönlendirme yapılmıştır. Okuma tarzı yani anlama tarzı önemlidir. Buna düşünce yeterli düşüncenin usulü denir. Okumanın usulü, düşünmenin usulü farklı kavramlar olarak karşımıza çıkar. Doğru okumak, doğru düşünmek, sonuçlara ulaşmak noktasında önemlidir. Putperest Araplar, Yaratan Rabbin adıyla okumayan bir toplumdur. Mekkeli okur yazarlar okurken, Allah'ın adıyla değil, putlarının adıyla okuyorlar. Müslümanların, İsmillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlarım ifadesi yerine onlar, lat adına, Menat adına okumaya başlıyorlardı. Sadece isimler adına başlamak önemli değildi. Onlar okudukları her olayı putperest düşüncelerinin bakış açısıyla anlıyorlardı. Nasıl ki bugün ülkemizde yaşayanlar okumalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinden yapıyorlarsa, o günde Araplar putperestlik açısından okuyorlardı. Türkiye'de yaşayan insanlar için okuma tarzı Kemalizm'dir. Olaylara, kültürlere ilişkin bütün okumalar Kemalizm'e göre yapılır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki okullarda verilen eğitim düzeni, tarihi, hayatı, sosyal ve kültürel bilgileri Kemalizm tarzıyla okutur. Sonuçta Kemalizm tarzı okuyanlar Kemalizm tarzına göre düşünürler. Günümüzde dünyada Hristiyanlığa, Yahudiliğe, Laikliğe, Ateizme, Budizme, Kapitalizme, Hümanizme vesaire okuma tarzları öne çıkmaktadır. Farklı okuma tarzlarına göre okuyanlar bir araya geldiklerinde anlaşamazlar. Zira her okuma tarzı metodik olarak insanlara bakış açısı, aklı, mantığı kazandırır. Farklı okumalar farklı bakış tarzlarını aklını ve mantığını oluşturur. Bugün Müslümanlar arasında da farklı okuma tarzları oluşmuştur. Kültürel açıdan, radikal, tasavvufi, mezhebi, siyasi, selefi okuma tarzları öne çıkarken, bilimsel açıdan, tarihi, hukuki, çağdaş okuma tarzları ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde Müslümanların Kur'an'a yönelmelerinin karşılığı olarak, meal, tesir, tarih okuma tarzları da kendi işlerinde farklılıklarını oluştururken, meal, tesir, sünnet, tarih üzerinden, Kur'an'ı anlamaya çalışıranlar ciddi ayrılıkları yaşamaktadırlar. İçinde yaşadığımız toplumda Müslümanlar arasında bu okuma tarzları bir inanç olarak etkisini sürdürüyor. Her okuma tarzı kendi başına yeterli görüldüğünde birbirinden farklı din edinmelerine neden oluyor. Okuma tarzlarını din edinenlerinde birbirlerini anlamaları yani birbirlerini okumaları imkansızlaşıyor. Alak suresindeki ilk ayetlerin vurguladığı gerçek okuma tarzıyla ilgilidir. Toplum genel olarak putresliğe göre okumalarını yapıyordu o gün Araplar arasında. Ancak bazı insanlar bu okuma tarzının dışına çıktılar, çıkabilirlerdi de. Yani toplumun öğretilerini çelişkili, akıl dışı görebilirlerdi ve bu, bu şekilde okumayabilirlerdi. Toplum öğretilerini çelişkili, akıl dışı görenler toplumun inançlarına, düzenine taraf olma noktasında pasiftirler. Onlar toplumun inançlarıyla ilgili net kararlar ulaştıktan sonra taraf veya karşı taraf olabilirler. Onun için putperest toplumda da putlara direkt tapmayan, onlara tapışı çelişkili gören insanlar olabilir. Direkt ibadetler içerisinde bulunmayan fakat karşıda çıkmayanlar olabilir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlik gelmeden önceki okuma tarzı neydi diye sorarsak soruya karşılık elbette Allah'ın ona öğrettiği okuma tarzı değildi. Allah Şura Suresinin 52. ayetinde işte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisine doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin demektedir. Ayetten de anlaşılır gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinledir, nedir, iman nedir bilmiyordu. Dolayısıyla Allah'ın dinine göre okuması yoktu. Bu gerçek. Allah Alak suresinde açıkça ortaya konuluyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitaba ve imana göre okumuyordu. Burası kesin ama okur yazar olup olmadığı kesin değildi. Allah ayetlerini göndererek insana yeni bir okuma metodu öğretiyor. Resulüne sen bundan sonra Rabbinin adıyla oku. O güne kadar Rabbinin adıyla okumayan Hz. Peygamberin hangi tarzda okuduğu hakkında fazla bilgimiz yok. Futperestliğe göre okumadığı noktasında hemfikiriz. Ancak haniflik üzerine okuduğu konusunda net değiliz. Bu yönde bilgiler olsa da bilgilerin tatmin ediciliği tartışılıyor. O gün putperestlik tarzıyla okuyanlar, insana öğretilen yeni okuma tarzına karşı çıkıyorlardı. Onlar biliyorlardı ki okuma tarzları değişirse, yani Rabbin adıyla okurlarsa bütün hayatları değişecekti. Mesela bugün, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hayatında kemalizme göre okuyanların Allah'ın ayetlerini anlaması zor. Atatürk adıyla okumaya başlanan eğitim, kültür, hayat tarzı Rabbin adıyla okunmaya başlanınca, bütünüyle değişmek zorunda kalacaktır. İçinde yaşadığımız toplumda kemalizmin adına oluşturulan değerler olan laiklik, demokrasi, cumhuriyet, ilericilik, çağdaşlık, bilim, felsefe, ekonomi, hukuk kavramları Rabbin adıyla okununca farklı sonuçlara ulaşacaktır. Aynı bugünkü gibi Araplarda bütün okumalarını, hayat hakkındaki bütün okumalarını putperestliğe göre yapıyordu. Bugün nasıl kemalizme göre yapılıyorsa. Bugün bu sayılan değerler layıklık, demokrasi, cumhuriyet, ilericilik, çağdaşlık, bilim, felsefe, ekonomi, hukuk kavramları Kemalizm adına okunarak toplumda belli bir düzen oluşturuluyor. Bütün bu kavramlar Rabbin adıyla okunduğu zaman elbette bugünkü değerlerinden çok farklı olacak. Çok farklı bir sonuçlara ulaşacak. Bugün toplumun en temel çelişkilerinden biri, Kemalizm adına okunarak geliştiren bu kavramların Müslümanlık adına okunmaya çalışılmasıdır. Onlar böyle yaparak hem Kemalizmin okuma tarzıyla hem İslam'ın tarzıyla çelişmektedirler. Diğer taraftan Müslümanlar Kemalizm Müslümanlık, Kapitalizm Müslümanlık, Sosyalizm Müslümanlık, Hümanizm Müslümanlık, Layıklık Müslümanlık, Monarşi Müslümanlık, Demokrasi Müslümanlık, Cumhuriyetçilik Müslümanlık adlarına okuyarak okumada ortaklık kuruyorlar. Yani bugün günümüzdeki Müslümanların çoğunluğu öyle bir okuma tarzı oluşturuyorlar ki kapitalizmle Müslümanlığı, sosyalizmle Müslümanlığı, hümanizmle Müslümanlığı, laiklikle Müslümanlığı, monarşiyle Müslümanlığı, demokrasiyle Müslümanlığı, cumhuriyetçilikle Müslümanlığı birlikte okuyarak ortaklık kuruyorlar. Sonra hepsini birleştiriyorlar büyük bir ne kuruyorlar? Holding kuruyorlar. Bütün bu şirketlerini birleştirerek holdingleştiriyorlar. Böylece sadece Allah adına okuma tarzının dışına çıkarak tevhidden uzaklaşıyorlar. Çünkü bu şekilde okuma tarzları asla bu insanları tevhide götüremiyor. Götürmüyor da. Çünkü okuma tarzı yanlış. Böylece sadece Allah adına okuma tarzının dışına çıkarak tevhidden uzaklaşıyorlar. Kendi iç yapılarındaki... Mezhebi, tasavvufi, fıkhi, felsefi, tarihi, selefi okuma tarzlarında, tevhidi okuma tarzlarında, ideolojik okumalarını ekleyerek okuma tarzlarında büyük bir şirket kuruyorlar. Günün deyimiyle günümüzün Müslümanları kurdukları ortaklıkları şirketleri hayatlarına çok büyük bir holding olarak din namına sokuyor. Öyle bir din oluşuyor ki içinde her şey var, içinde biraz mezhepçilik var. Biraz tasavvufçilik var, biraz fıkıhçılık var, biraz felsefecilik var, biraz tarihçilik var, biraz sereficilik var, biraz cumhuriyetçilik, biraz hümanizm, biraz Müslümanlık, biraz sosyalizm, biraz laiklik, Her şey var. Demokrasi, cumhuriyet, hepsi. Monarşi. 70'li yıllarda, bir anı anlatacağım, 70'li yıllarda faizsiz bankacılık meşhurlaşmaya başlamıştı. Manla'nın kitapları. ...tercim edildi. Sabahattin Zayim kitap yazdı... İslam ekonomisi üzerine... ...faizsiz bankacılık üzerine. Ben de o zaman ekonomi okuyorum... ...iktisad okuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bana dediler ki... ...İmumat-ı Okulu Mezunları Derneği'ndeki yöneticiler... ...ben ticari lisesi mezunuyum ama... ...işte İslami noktadaki hassasiyetlerimizde... ...onlarla da arkadaşlığımız var... ...dostluklarımız var... ...onlar bana dediler ki... Mehmetciğim, sen ekonomi okuyorsun... ...bize faizsiz bankacılığı anlat dediler... Onun üzerine bir sunum yaptırdılar dediler İmam Hatip Okulu Mezunlar Derneği'nde. Tamam dedim o zaman hem kitapçılık yapıyorum hem iktisat okuyorum. Konu üzerinde ciddi bir araştırma yaptım. Bu araştırma doğrultusunda İmam Hatip Okulu Mezunlar Derneği'ne gittim sunum yapacağım. İşte arkadaşlar gelmiş, seyirciler, dinleyiciler gelmiş. Büyük bir salon var. Salonda işte sunucunun bulunduğu yerde bir kara tahta var. Bu kara tahtaya bankacılığın neler yaptığını yazdım. Yani banka hangi sorunlara cevap verir, hangi olaylara müdahale eder, bankacılık ne iş yapar? Tabi önce faizsiz bankayı anlayabilmek için bankayı anlamak lazım. Bankayı, bankanın ne yaptığını bilmek lazım. Bankanın ne yaptığını bilirsek ancak o zaman ne yapacağız? konu anlayacağız. Tek tek yazdım. Yazdıktan sonra felsefede ve işte ekonomi derslerinde öğrendiğimiz... Bir metot var, yok etme metodu. Yani sorunları yok etmek. Sorunlar üzerine gidip bu sorunu nasıl çözeriz? Çözmek, sorunu çözmek, sorunu yok etmek anlamındadır. Ben başladım şimdi sorunları yok etmeye. O yazdığım madde madde, bankacılık şunları yapar diye sıraladıktan sonra başladım yok etmeye. Müslümanların oluşturacağı bir toplumda. Bugünkü bankacılığın ilgilendiği konuları, ortaya koyduğu sorunları Müslümanların oluşturacağı bir toplumda önce bankacılık sektörüne ihtiyaç olmayacağı sonucu genel olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bugünkü bankalar kapitalizmin ürettiği kurumlardır. Her ideolojinin kendi kurumları vardır. Her düzenin kendi kurumları vardır. Bankalar da kapitalizmin kurumlarıdır. Her ne kadar sosyalizm de Bankacılık kurumuna sahip çıktıysa da temelde aslında sosyalizmde bankacılık yoktur temelde. Bütün her şey devletin tekelindedir, özel bankalara ihtiyaç yoktur. Onlar da devlet bankası oluşturdular düşüncelerinde ve pratiklerinde. Ne yapıyordu bankacılık? 1- İnsanların paralarını muhafaza altına alıyor, mevcut paralarının sağa sola transferini sağlıyor, havale işlemleri yapıyor, senetleri ve çekleri tahsil ediyor ve faizle para alıyor, para satıyor. Yani paranın ticaretini yapıyor. Dört tane ana konu çıkıyor ortaya. Bugünkü bankacılık sisteminin kapitalizme göre uyarlanan bankacılık sisteminin dört tane ana konuda sorunlara çözüm bulduğu konusu çıkıyor. Dört konu. Paraların muhafaza altına alınması, paraların transfer işlemleri, havale işlemleri yani ve eldeki değerli kağıtların senet gibi, çek gibi bunların tahsilini gerçekleştirmek ve de paralı satmak faizle. Müslüman bir devlette de Müslüman bir toplumda faizi kaldırdığınız zaman paralı satışı duruyor. Yok. Paranın muhafazası ise zaten Müslüman bir devlet bunun muhafazası için elinden gelen her türlü kurumu bankacılık dışında kurabilir. Paraların sağa sola havalesine gelince bunu zaten bugün PTT postane bankalardan çok daha ucuza ve çok daha kaliteli yapıyor. Bugün özellikle bankaların yapmasına da gerek yok yetkisini kaldırsanız mesele yok yani. PTT'ler bunu çok güzel yapıyorlar. Borçlu olanlara karşı borç veren, kredi açan bankaların yerine zaten Tevbe Suresinin 60. ayetinde zekatın dağıtılması sırasında borçların da hak sahibi olduğu ve Müslümanların kendi aralarında Karzı Hasen diye, diye bir sistem oluşturduğu yani karşılıksız borç verme işleme oluşturduğu. Bunun bir kurumsal metoda dönüştürüldüğü, geçmişteki Osmanlı'da, Selçuklu'da uygulandığı ve Müslüman toplumlarda uygulandığı bir gerçek. Dolayısıyla banka sektörünün ilgilendiği konularda Müslüman toplumun, Müslüman devletin oluşturulacak bir Müslüman devletin daha güzel farklı çözümler üretebileceğini o yok etme metodunu da gördükten sonra dedim arkadaşlara ya kusura bakmayın ben size faizsiz bankacılığı anlatacağım ama yani bankadan faizini kaldırttan sonra zaten bir şey kalmıyor. Diğer taraflar hep paranın korunması, havale işlemleri ve çek senet tahsili oluyor. Çek senet tahsilisinde içinde devlet bir kurum kurar, hem de güvenilir olarak kurumunu kurar. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bankaya gidiyorsun, senedin tahsil ediliyor veya edilmiyor. Edilmiyorsa bir kaşa vuruluyor arkasına edilemedi diye gidip icra veriyorsun. İcra yoluyla yani devlet yoluyla tahsil ediyorsun. Ne gerek var iki işleme? Gidip devlet yoluyla her şeyi tahsil edebilirsin. Devletin garantörlüğü altında. Bugün bankanın yapamadığı şeyleri çek ödenmedi, senet ödenmedi. Ne yapıyorsun? İcra'ya gidiyorsun. İcra bir tahsil ...tahsil olarak zaten duruyor. Kurum zaten bunu kurmuş, devlet bunu kurmuş. Bankaya ne gerek var? Yani önce bankaya gidip orada işlemi yaptıramadıktan sonra... ...icra ya baştan tahsil merkezi olarak devlete git. Ne fark eder ki diye sorun çözüme bağlanınca... ...bankacılığın uyguladığı şeylerin hepsi ortadan kalktı... ...ve faizsiz bankaya da gerek kalmadı. Daha doğrusu bankaya gerek kalmadı. Bir arkadaşlardan özür dilerim çıktığım yok etme olucu... 10 dakikada faizsiz bankacılık gitti. Ekonomi okurken bugünkü kapitalist teorisyenlerin şöyle bir iddiası vardı. Eğer bir kapitalist düzen enflasyonu sıfırlayabilirse faiz sıfır olur. Çünkü faiz enflasyonun karşılığındadır. Enflasyon yüzde kaçsa zaten faiz onun etrafında dolaşır. En iyi ekonomi enflasyonun sıfır olduğu ekonomidir. Dolayısıyla faizin sıfır olduğu ekonomidir. Kapitalizmin bile hedeflediği sıfır faizli, sıfır enflasyonlu bir ekonomik düzen en ideal düzen olarak iddia edilirken faizsiz bankacılık teriminin çok yanlış ve geri kalmış bir düşünce yapısından kaynaklandığını anlamamız gerekiyor temelde. İşte bu düşüncelerin toplumda geldiği dönemde örneğin bugünkü Diyanet teşkilatı 70'li yıllarda faizsiz bankacılık teorilerinden de giderek enflasyon oranısındaki faizin faiz sayılmayacağı noktasında fetva verdi. Neye göre okumuş oldu olayları? Kemalizm'e göre okumuş oldu dikkatimiz çekiyor. Zaten benzeri fetvalarda Osmanlı devleti içerisinde, Selçuklu devleti içerisinde geçmişteki Hanefi fıkhası tarafından da verilmiş oldu. Geçmişte vardı böyle fıkıtan örnek getirdiler. Onlar da işte İstanbul'da ve Osmanlı'nın çeşitli ticari merkezlerinin olduğu yerlerde fiyat farklılaşmalarından dolayı meydana gelen enflasyonlardan meydana gelen durumlarda belli oranlarda faize müsaade edildiği fetva verildiği noktasında deliller buldular ve bu delillerden giderek ne yaptılar? Enflasyon oranındaki faizi faiz saymadılar. Ve bugün bu görüş bu toplumda egemen. Zaten diğer taraftan Darülhat'ta faiz haram değildir diye bir görüş vardı yine Hanefilerin. Dolayısıyla bu iki görüş birleşti. Kimi Türkiye Darülhat dedi, kimi işte enflasyon oranındaki faiz faiz değildir dedi ve neticede sonuçta Müslüman bir devleti üretmediği sorunlara kapitalist bir devletin ürettiği sorunlara Müslümanlık adına kapitalistçe bir karar verme olur. Okuma tarzını Allah'a göre yapanların günümüzde üretilen cumhuriyet, demokrasi, laiklik kapitalizm, ateizm, sosyalist, milliyetçi kavramlarına geçmişte üretilen fıkhi, mezhebi, tasarruf kavramlara farklı yaklaşacakları muhakkak. Eğer gerçekten Allah'a göre okumayı başarabildiğimizde neyi göreceğiz? Bugünkü değerlerimizin hepsinin tamamiyle değiştiğini göreceğiz. Bugün Cumhuriyet'e nasıl bakıyoruz? Demokrasiye nasıl bakıyoruz? laikliğe nasıl bakıyoruz? Kapitalizme, ateizme, sosyalizme, milletçilik kavramlarına nasıl bakıyoruz? Fıkhi mezheplere nasıl bakıyoruz? İtigabi mezheplere nasıl bakıyoruz? tasavvufa nasıl bakıyoruz? Bütün bunlar, hepsi değişecek. Otomatikman. Çünkü Allah'ın adıyla başladığımız bir okuma tarzında ayetler size yol gösterdiği zaman bütün bu değerlerin farklılaştığını ve başka anlamlara geldiğini göreceksiniz. İşte o gün de Allah Resulü, Alak ile başlayan oku emriyle, yeni bir okuma metoduyla, putperest topluma, putperest toplumun inançlarına, onların putlarına, onların örfüne, hayat yaşantılarına bakış sağladı. Yeni bir bakış. Allah gönderdiği bütün ayetleriyle, oku emrinin arkasından, Hz. Peygamber'e yeni bir okuma metodu öğretti. Allah'a göre olayları değerlendirme bunun adı. Allah gönderdiği ayetlerle Rabbin adıyla okutarak ve devamında ayetleriyle yol göstererek yeni bir okuma metodu öğretti Resulullah. Ve Resulullah da bu okuma metodunu insanlara tebliğ etti. Okuma yönünden Resulün sünnetine uymak, vahye göre okuma metodunu anlamak olacak. Bugün Müslümanların meal okumalarının vahye göre olduğu tartışılır. Yani Resul'e uygun okuma metoduyla okunduğu tartışılır meal okuyanların. okuyanlara baktığımızda, geçmişte oluşturulan mezhebi, tasavvufu, fıkhi, tarihi okuma metotlarıyla veya günümüzde üretilen radikal, siyasi, ideoloji okuma metotlarıyla ayetleri okuduğu görülmektedir. Yani bir açıdan mutlaka meal çerçevelere baktığımız zaman ya mezhebi ağızla, ya tasavvi ağızla, ya fıkhı ağzla ya tarihi ağızla veyahut da düşüncelerini, İslami düşüncelerini radikalleştirmiş köktenci bir ağzla veya siyasallaştırılmış siyasi bir veya da İslami bir düzen çerçevesini ideoloji noktasına getirmiş ideolojik bir ağzla okumaktadırlar. Dolayısıyla her okuma tarzı birbirinden farklı olarak birbirine karşı düşünceler üretmekte ve birbirine karşı bir din algısı ortaya koymaktadır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rabb ki kalemi öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Gerçek şu ki insan azar. Kendini kendine yeterli gördüğü için kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Ayetler insana durumunu anlatarak Yaratan adıyla okumayı emrediyor. Allah'ın emrettiği okuma gerçekleşmedikçe ideolojik, siyasi, mezhebi, fıkhi, tasavvufi, kelami okuma tarzlarının etkisinden kurtulamayacaklardır. Etkilerden kurtulamayanlar, Kur'an okumalarını siyasi liderlere, Müslüman fikir adamlarına, mezhep imamlarına, tesircilere, şeyhlere, parti liderlerine göre yapmak zorunda kalacaklardır. Halbuki Allah'a göre okumak, Rabbin adıyla okumak, Allah'ı ayetlerini ve dinini anlamanın tek yoludur. Eğer Kur'an'ı siyasi liderlerinin görüşlerine, Müslüman fikir adamlarının görüşlerine, meslek imamlarının görüşlerine, tesircilerin görüşlerine, şeyhlerin görüşlerine, parti liderlerinin görüşlerine göre okursak o zaman Kur'an'ı anlamış olmayacağız. O gün Araplar da aynı mantığı yapıyorlardı. Bazıları çıkıyordu lat adını okuyordu hayatı. Bazıları çıkıyordu menat adını okuyordu hayatı. Hübel adına okuyordu hayatı. Dolayısıyla hayatı kimin adına okuduğun önemli. Yazılanları kimin adına okuduğun önemli. Allah Alak suresinde Rabbinizin adıyla okuyun diyor her şeyi. Ama günümüze bakıyoruz, içinde yaşadığımız toplum Kemalizm adına, Atatürk adına okuyor. Müslümanlara bakıyoruz, ayrılmışlar. Kimi şeyhler adına okuyor, kimi imamları adına okuyor, kimi pati derleri adına okuyor, kimi Müslüman fikir adamlarına göre okuyor. Gerçekten Bismillahirrahmanirrahim deyip de içselleştirerek Rabbin adıyla okuyup hayatı o şekilde değerlendirmek, saf, halis okuma tarzına ulaşmak ve tevhide ulaşmak ancak o zaman Alak suresindeki okumayı anlamak olacaktır. Allah'a göre okuduğumuzda düşüncelerimizin, eylemlerimizin Allah'ın huzurundaki hesaba hazırlık olduğunu anlayacağımız muhakkaktır. Hangi olursa olsun. Eğer Allah'a göre okursak bütün düşüncelerimizin, bütün eylemlerimizin, yaptığımız hareketlerin Allah'ın huzurundaki hesaba hazırlık olduğunu anlayacağız özetle. Ne söylüyorsak, neye inanıyorsak, neyi düşünüyorsak ve neyi yapmaya kalkıyorsak bilelim ki o söylediğimizden, o yaptığımızdan, o düşündüğümüzden yarın, hesabını vermek zorunda kalacağız ve bu bilince ulaşacağız eğer Allah'a göre okursak. Ben söyledim oldu, ben düşündüm oldu, ben yaptım oldu mantığından kurtulacağız veya ben haklıyım, ben söylüyorum, ben doğruyu söylüyorum, ben haklıyım. Mesela insanlara doğruyu söylemek İnancına ulaşmak değil veya mesele kendi kendimize doğruyu söylediğimize tatmin olmak değil. Eğer kendimizi mizanda Allah'ın huzurunda hissederek, ben şu anda şunu düşünüyorum. Düşüncelerimin doğruluğunu Allah'ın huzurunda Allah'a karşı ispat etmek zorundayım. Ben şu anda şunu yapıyorum. Yaptıklarımın Allah'ın huzurunda doğruluğunu ispat etmek zorundayım. Ben Ahmed'e ispat edebilirim, Mehmet'e ispat ederim, Hasan'a ispat ederim, Hüseyin'e ispat edebilirim, şu partiye, şu cemaate ispat ederim, önemli değil. Alak suresindeki yıkra ayetine göre eğer biz okumayı başarırsak ispatlarımızı Allah'a yapmak zorundayız. İnsanlara değil, cemaatlere değil, kurumlara değil, kuruluşlara değil, düzenlere değil, sistemlere değil. İşte bu bilinci kazandırıyor. Rabbin adıyla okumak. Allah Resulüne Rabbin adıyla oku dediği zaman Allah Resulü ondan sonra gelen ayetlerle Rabbinin adına okumayı ve bunu da müminlere tebliğ etmeyi başardı. Görevi de buydu. Bu okumayı sağlayan insanlar her düşüncesinin, her eyleminin, her amelinin, her yaptığının karşılığında Ahmed'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i memnun etmek veya ona karşı çıkmak değil, kendini memnun etmek veya belli bir tatminle ulaşmak değil, Allah'ın zorunda hesap veriyormuşçasına o düşünceyi, o fikri, o eylemi, o yaptığını ve o söylemini tartmak, ölçmek zorunda kaldılar. Ben şu anda bir şey söylüyorum. Bu söylediğim şeyden dolayı Allah bana yarın soracak niye söyledin, neden söyledin, delilin neydi? Ben şu anda bir şey yapıyorum. Yapmaya karar vereceğim. Ben o yapmaya karar verdiğim şeyde bu odadaki arkadaşları da ikna edebilirim, dışarı çıkarım insanları da ikna edebilirim. Mesela bu değil. Mesela nedir? Mesela Allah'ı ikna etmektir. Ya Rabbi, ben bunu Senin yolun için yapıyorum ve sana, Senin rızanın kazanmak için yapıyorum. Dolayısıyla sen tatmin olacaksın. Benim yaptığımda diyeceksin ki, benim rızam için yapılan şey bana uygundur diyeceksin. Ben bunun çabası içerisinde olmalıyım düşüncesi olduğu zaman ancak. Kur'an'a göre veya Allah'a göre okumak olmakta. Eğer Allah'ı razı edemiyorsak söylediklerimizle, düşündüklerimizle, yaptıklarımızla okumanın Rabbin adıyla okumak olmadığı ortaya çıkacak. İşte bugün okumalarımızın özetini çıkardığımız zaman eğer aynalara bakarak kimin adına okuduğumuzu, gerçekte kimin adına okuduğumuzu kendimiz algılayabiliriz. Başkasının söylemesine gerek yok. Kendi kendimizi Allah adına okuyoruz diye kandırabiliriz ama Gerçekten aynanın karşısına geçip de yarın ben bu inancımı Allah'ın huzurunda da söyleyeceğim. Ben bu yaptığım şeyin hesabını Allah'ın huzurunda vereceğim. O zaman yarattığı ben senin adını okuyorum, delilimde şunlardır, şu mantıkla okuyorum, şu çerçeveden okuyorum diyebilme hesabını bugünden çekebiliyorsak kendimize, bugünden yapabiliyorsak o zaman mesele yok. Evet. Gizli dönem, İslam'ın gelişiminden sonra, Alak suresinin ilk ayetlerinin gelişiminden sonra bir gizli dönemden söz edilmektedir. Klasik tarihler, Hz. Peygamber'e ilk ayet geldiğinden itibaren 6 aylık veya 3 yıllık süre içerisinde peygamberin dinini gizli tebliğ ettiğinden söz eder. Onlara göre Müttesir suresindeki ey örtüsüne bürünen kalk insanlara uyar emri gelinceye kadar, Peygamber gizliliğini sürdürmüştür. Bazı tarihçiler gizli dönemin olmadığı görüşündedirler. Gizli dönemin olmadığını ile sürenler, Alak suresi geldiğinde peygamber korkmuş, titreyerek eve gelmiş ve karısı Hazreti Hatice onun üzerine örtmüştür. Müttesil suresi örtüsünün altında titreyen insana görevin hatırlatmaktadır demektedirler. Çünkü o sure ey örtüsüne bürünendi ya. Onlara göre bu sure yani Alak suresinin gelişi, ve arkasından müttesir suresindeki bu ''Ey örtüsüne bürünen kalk insanları uyar'' emrinin gelişi çok kısadır. Yani peygamber yatağının içerisinde örtünün altında titremekteyken gelir. Öyle bir gün, iki gün, üç gün, beş gün geçmiş değildir. Müttesiz suresi, Alak suresinin etkisinde kalan peygambere görevini hatırlatarak önce tebliğe akrabalarından başlamasını emreder. Gizli dönemin olmadığını söyleyenler bu şekilde yorumlarlar. Ancak klasik tarihçilerde gizli dönemin olduğu görüşü ağırlık kazanır. Bildiğiniz gibi Müslümanların son devleti Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda yıkılmıştır. Bundan sonraki süreçte Müslümanların yaşadıkları topraklarda irli ufaklı birçok devlet kuruldu. Osmanlı'nın merkezi Anadolu'da da Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti çıkardığı yasayla halifeliğin yetkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine bıraktı. Bu olaydan sonra bazı Müslümanlar açık seçik mücadelenin bittiğini gizli dönemin başladığını söyleyerek kendilerine göre bir tebliğ ve mücadele metodu geliştirdiler. Bunun delilinde tarihteki gizli dönemden aldılar. Günümüzde gizli dönemin varlığını ileri sürenlerle yoktur diyenler arasında ciddi bir fikir ayrılığı başladı. Örneğin, bu Tahrir Örgütü gizli dönemi şiddetli şekilde savunurken, buna karşılık Müslüman Kardeşler Teşkilatı gizli dönemi savunmadı ve gizli dönemi savunanları teksil edecek noktaya geldi. 3 Mart 1924 yılında çıkarılan 431 sayılı kanun birinci maddesi, Hilafet halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet makam ve mefhumunda esasan mümdemiş olduğundan hilafat mekamı mülgadır şeklindedir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Müslümanların halifesidir mevcut yasaya göre. Bu kanun layıklığın kabulünden sonra da değiştirilmemiş olup halen geçerliliğini korumaktadır. Kanunun özü hilafetin hak ve yetkilerini, ...tek kişiden alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yetkisine vermektedir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin veya Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hilafet makamının yetkilerini kullandığı söylenemez. Tabii bundan sonra da kullanmayacakları da söylenemez. Yani biri çıkıp da ben kullanacağım derse kimse de bir şey diyemez çünkü kanun duruyor. Kanun çıkışından bu yana düzeltilmemiş, değiştirilmemiştir o günden bu yana siyasette, yönetimde, toplumda, laiklik, şeriatçılık konusunda sürekli kavga yaşanmış iken, soldan, sağdan, muhafazakarlardan iktidarlar gelmiş iken, niçin kanunun değiştirilmediği veya kaldırılmadığı düşündürücüdür. Yani bugüne kadar, aşağı yukarı 23'ten 2012 yılına kadar, 90 sene geçti. Bu 90 senelik süreç içerisinde bir sürü iktidar geldi ve bu iktidarların içerisinde şeriat düşmanlığı yapanlar da geldi, İslam düşmanlığı yapanlar da geldi ama bu kanun değiştirilmedi. Yani hilafet kaldırılırken hilafetin yetkileri, hilafet makamının yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhtesindedir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uhtesindedir maddesi değiştirilmedi. Ne layıklar değiştirdi, ne de Müslümanlar değiştirdi, ne muhafazakarlar değiştirdi, hiç kimse değiştirmedi. Duruyor kanun olduğu gibi. Neden sorusunun karşılığı henüz cevap bulamıyor? Neden değiştirmiyorlar? Müslümanların halifesi veya hilakat konusundaki gerçek, halen Türkiye Cumhuriyeti Meclisi veya hükümetleri yasal olarak Müslümanların halifesidir bu kanuna göre. Ama fiilen yetkiler kullanılmamaktadır. Tarihi kaynaklar, kanunun bu şekilde çıkarılmasının nedeninin halifeliğin kaldırıldığı anda... Müslümanların cuma namazı kılamayacaklarına dair Hanefi mezhebinin görüşüdür. Kanun çıkarken mecliste büyük bir gürültü çıkmış. Bu gürültüde eğer halifeliği kaldırırsanız, hilafeti kaldırırsanız Türkiye'de cuma namazları kılınmaz. Müslüman dünyada cuma namazları kılınmaz. Çünkü Hanefi mezhebine göre cuma namazını kılabilmenin veya cuma namazının geçerli olmasının şartlarından bir tanesi halifeliğin varlığı ve halifenin bu cuma namazlarını kıldırmasıdır ve kılınmasına izin vermesidir. Altı şartlardan iki tanesi. O gün bu yönden müthiş bir kavga çıkmış ve bu kavga sonucunda halifeliğin makamı yetkilere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilerek Cuma namazları kurtarılmıştır. Halbuki Mustafa Kemal, halifeliğin tamamen kaldırılacağı noktasında kararlıdır. Ancak bu kararlı tartışmaların arkasından, kavganın arkasından gösterilememiştir ve kanun değişik şekilde çıkarılmıştır. İlk meclisteki üyeler, halifeliği tamamen kaldırmamışlardır. Sonraki meclis üyelerde bu konuya bir daha meclise getirmemişlerdir. Bugün Müslümanlar Türkiye Cumhuriyeti meclisinin veya hükümetlerinin hilafetinde cuma namazını kılıyorlar. Zira halifelin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü dikkatini çekiyorum. Bu tarihlere çok iyi dikkat edin. 3 Mart 1924 günü yani hilafet makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredildiği gün, aynı gün Mustafa Kemal'ın emriyle 429 sayılı kanun çıkarılarak Diyanet Teşkilatı kurulmuştur. Anında, aynı gün. Diyanet Teşkilatı'nın kuruluş tarihiyle günü gününe, ayı ayına, yılı yılına hilafetin kaldırıldığı tarih aynıdır. Hilafet makamına ait yetkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'ne devredildiği gün Diyanet Teşkilatı'nın kurulması manidardır. Bir bakıma sanki Osmanlı Devleti'nin yapısında bulunan padişahlığın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şeyhülislamlığın İslam'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturulmuştur. Osmanlı devletin yıkılışının ardından kurulan devlete verilen bu şekil anlamlıdır. Henüz bu şekli değiştirecek bir yasal işlem olmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasından 47 gün sonra yani 20 Nisan 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ilan edilmiştir. Müslümanların halifesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de yaşayan Müslümanlara anayasa yaparak devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu söylemiştir. Bütün bu olayları özetleyecek olursak, bir zamanlar, Müslümanların liderliğini yapmış olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra meydana gelen merkezdeki yani Anadolu'daki olaylar şu şekilde gelişmiştir veya şu şekilde özetlenebilir. Türkiye Cumhuriyeti hilafetin yetkilerini Büyük milletmesine veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'ne devletmiştir. Yönünü batıya çevirerek yasalarının tamamını battan aktarmış, eğitim düzenini, yaşamını batıya göre düzenlemiştir. Anadolu'daki Müslümanların hacca gidişlerini yasaklamıştır. Müslüman ülkelere Hatlarına sırtını çevirmiştir. Bu olaylardan sonra Müslümanlar başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlardır. Özgürlükleri için fikirler üretmişlerdir. İşte bütün bu gelişmeler sonucunda birçok Müslüman fikir adamı başa, yani Peygamber'in tebliğ'e başladığı döneme dönüldüğünün iddiasıyla gizli dönemin tartışmasını başlatmıştır. Yani bütün bu gelişmeler birçok o günkü Müslüman fikir adamlarına artık iş bitti. Yeniden peygamberin ilk dini tebliğ ettiği döneme geldik, başladık, buradan başlayalım demişlerdir. Ancak Müslüman toplumların çoğu gizlenecek bir şeyin olmadığı görüşünü öne çıkararak mücadelelerini vakıflar, dernekler, partiler yoluyla sürdürmüşlerdir. Osmanlı toplumunda da var olan tarikatlar, cemaatler işlevlerini gizlilik dışında sürdürmüşlerdir. Her ne kadar... Çeşitli nedenlerle tarikatlar, cemaatler üzerine gidilerek kapatılmış olsalar da, siyasi olaylarda partileri destekleyen, batıdan çevrilen yasalara bir şey demeyen tarikatlar, cemaatler özgürce hayatlarını devam ettirmişlerdir. Gizli savunanlar ise, mevcut devlet tipinin Müslümanlara ait devlet olmadığı, hilafetin tamamen kaldırıldığı, devlet yöneticilerinin çıkarları doğusunda Müslümanların kandırıldığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Klasik tarihlerde gizli dönemler söz edenler dönemdeki olayları şöyle sıralarlar. Resulün karısı Hz. Hatice'ye dinini açıklaması karısının önerisiyle Varaka bin Nefel ile görüşmelerin yapılması, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yakın arkadaşlarına dini tebliğ etmesi, peygamberin karısı Hz. Hatice peygambere tam desteğini vermiştir bu olaylar sırasında başlarına gelen şeyin ne olduğunu anlamak için kuzeni Varaka bin Nehrel ile görüşme yapmışlardır. Tarihi bilgilere göre Varaka bin Nefel Mekke'de yaşayan bir Nasturi papazıdır. Bütün konuşmaları dinledikten sonra "Ya Muhammed sana gelen cibrilemindir, müjderleri olsun sana. Allah seni kendisine bir seçmiştir. Eğer dini tebliğine başladığın günlere ulaşırsam seni tasdiye ederim demiştir. Peygamber'in din tebliğine başladığı dönemde Varakanın yaşamadığı rivayet edilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sselam Müttesisü Suresinin kab toplumu uyar ayeti gelinceye kadar dinini insanlara gizlice anlatmıştır. Bu ifade Peygamber döneminde gizli dönemin olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Bütün bu olayları anlatanlar gizli dönemi ifade eden insanlardır. Gizli dönemi savunanlar kendi aralarında da görüş ayrılığı yaşayarak gizli dönemin 6 ay veya üç yıl konusunda farklı görüşler ile sürmüşlerdir. Tartışmalı konular olan peygamberin Baraka bin Nehri ile görüşmesi ve gizli dönem, Müslümanları Mekke döneminin kendilerine örnek alınması konusunda önemli ayrılıklar yaşatmıştır. Varaka bin Nehve'yle götürülen konu, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Resulü'yle görevlendirilmesidir. Anlatın tarzından, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından Resul seçilmesini ikna olmadığına, yani öyle bir mantık ortaya konuluyor ki, sanki Peygamberimiz Allah tarafından Resul seçilmesine ikna olmamıştır. Bu nedenle Varaka bin Nehvel'e gitmişti gidilmiştir. Ona sorulmuştur. Peygamberlikle görevlendirilenin Allah sözüne inanmayıp bir insan olan Varaka'nın sözüne inanması sonucu doğmuştur. Yani olayın anlatım tarzından bu çıkmaktadır. Anlatım tarzından özetle Peygamber Allah'ın kendisini Resul seçtiğine inanmamış. Hatice'nin önerisiyle Varaka bin Nehvel'e gidilmiş. Onun görüşü alınmış. Onun sen Allah tarafından seçildin sözüne inanmasıdır. İşte bu sonuç çok düşündürücüdür. Yani Allah tarafından seçilen peygamberin kendi kendine inanmamış olması, kendi aklıyla, kendi kalbiyle, kendi muhakemesiyle ikna olmamış olması, Varaka'nın anlatımlarıyla ikna olması şeklinde anlatılan bu Tarihi olay çok düşündürücüdür ve gerçekten bir peygambere yapılabilecek iftiraların en büyüğü olsa gerektir bana göre. Böyle bir sonucu aklı başında Müslümanların kabul etmesi zordur. Gizli dönemi kendilerine örnek alıp, mücadelelerini gizli içinde sürdüren anlayış konuyu abartmıştır. Anlatımlarında rivayet yoluyla gelen gizliği sanki tebliğde temel yasa gibi algılamışlardır. Allah'ın kesin hükmü gibi. Yani tarihte bir gizli dönemden bahsediliyor. Bu örneği alıp gizli dönemi savunanlar, Müslümanlar dini tebliğde mutlaka gizli bir dönemden geçerek aleniliğe gelmelidir şeklinde bir kesin kural koymuşlardır. Gizli dönemi yaşamanın gerekliliğine hatta mecburiyetine inanmışlar, alenileşmeyi gerçekleştirme yolunda birçok kurallar üretmişlerdir. Nasıl iştahar sonrasında birçok kurallar üretilmişse, aleni olma ile ilgili de çok kurallar üretmişlerdir. Gizlikler içinde sürdürülen faaliyet, insanların birbirine güvenme konusundaki yapılarını alt üst etmiştir. Faaliyetlerini gizli yürütenler, insanların konuşmalarına bakarak bizden, bizden değildir yargılarını düşmüşler ve herkes birbirinden şüphe eder hale gelmiştir. Grup liderleri ve grupların kendi arasındaki ilişkilerle örülen dünyaya bizden başka çok grup var güç kazandırılırken işin gerçeği farklı olmuştur. Gerçeklerin ortaya çıkması her zaman mümkün ve gerçekler ortaya çıkınca bütün güvenler, böyle bir görüntüde yok olup gitmiştir. Diğer taraftan gizli girişlerine olumlu bakmayan düzenlerin bütün dikkatini üzerlerine çekme ihtimali her zaman ön sırada olmuştur. Zira hiçbir ideoloji, yönetim, topluluğu, kendinden gizlenenlere karşı toleransı davranmaz. Allah katında da böyledir. Allah katında da gizlilik bir nifak alametidir. Allah ne diyor? Münafıklığı tarif ederken, onlar kalplerinde küfrü gizleyip dışından mümin olduk derler. Sizleri kandırırlar. Onlara giderler, sizdeniz derler, size gelirler, sizdeniz derler. Ama onların kalbinde farklı binaş vardır. Münafıklık yani göründüğünden farklı olmak veya kafir olup Müslüman görünmek veya Müslüman olup kafir görünmek. Hiçbir zaman sevilmez, hoş karşılanmaz. Peygamberin hayatında var olduğu söylenen gizli dönemde Allah Resulü'nün dinini sadece güvendiği yakın arkadaşlarına açıkladığı, topluma alenen din tebliğinin yapılmadığı ifade edilir. Rasul bu dönemde sırrını saklayacak arkadaşlarına peygamberliğini açıklamış. Ve onlara sana bir şey söyleyeceğim, kabul etmezsen de ben açıklayıncaya kadar sırrımı kimseye açıklamayacaksın diye tembihlediği rivayet edilir. Böylece gizli dönemde peygamberin kabul etmese de benim sırrımı kimseye açmaz diye inandığı kişilere açıklama yaptığı kabul ediliyor. Sır paylaşılacak kişiler, güvenilen çocukluk arkadaşları, akrabalar ve dostlardır. Bu tür güvenecek kişiler çok az. Tarihi bilgilere göre Hz. Ebubekir, Hazreti Hz. Osman, Hz. Ali gibi şahsiyetlere gizli dönemde tebliğ yapıldığı söylenir. Hz. Adice'nin dışında. Bunlardan Hz. Ali henüz o dönemde küçük bir çocuktur. Evet, klasik tarih kitaplarında Alak suresi geldikten sonra söz edilen gizli değişik açılardan inceledik. Gelecek hafta tebliğin alenileşmesi yani açıkça tebliğin anlatılması ve devamındaki bazı konulara gireceğiz inşallah. Bugün burada keselim.